Kar Tanesi Evvel zaman içinde Dancaster adında neşeli ve küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada insanlar birbirleriyle samimi ve sıcakkanlıymış. Schneiderler de burada yaşıyormuş. Üç kişilik aile Kurt, Olivia ve Robb'dan oluşuyormuş. Kış yılın en sevdikleri zamanıymış. Dancaster'da kışlar çok güzel olurmuş. Sokaklar parlayan beyaz karla kaplanır ve etrafında çocuklar kar topu ve kardan adam yaparak neşeyle oynarlarmış. Bir gün kar yağmaya başladığında çocuklar oynamak için çıkmış. Kört evin girişine çıkmış karı kürerken mahalleli çocuklarla oynayan Rob'a göz kulak oluyormuş. Hayatım çay hazır. Geliyorum tatlım. Ailece çok mutlularmış ve oğulları Rab'u çok seviyorlarmış. Ama Schneider'lar perilere hep küçük bir kız vermesi için dua ederlermiş. Küçük kızların oynayışına bakar mısın? Ne kadar tatlılar. Keşke bizim de bir tane olsaydı. Saçlarını fırçalayabilir ve en güzel elbiselerle giydirebilirdim. Onlar pencerenin önünde dururlarken, kört birkaç kızın kardan adam yaptığını görmüş. Hayatım bir fikrim var. Bugün hava çok güzel. Neden dışarı çıkıp Rob'la kardan adam yapmıyoruz? İşte bu harika olur. Gidip garajdan gerekli aletleri çıkarayım ben. Kardan çocuk yapabiliriz. Kız çocuğumuzu böyle yapalım. Ve onu çok sevebiliriz. İşte bu harika olur. Böylece Kurt oyma aletlerini çıkarmış. Rob küçük kar topları yapmış. Bu arada Olivia içeri girip sıcak kakao ve küçük kurabiyeler pişirmiş. Küçük bir kız çocuğu yapmaya başlamışlar. Önce küçük elleri ve minik ayaklıkları olan bir beden ortaya çıkmış. İşte baba, hadi başını da yapalım. Bu çok eğlenceli. Küçük kar tanesini tamamlamak için sabırsızlanıyorum. Kar tanesi, adını böyle koymalıyız. Önce çenesini oymuşlar. Sonra şirin bir burun ve ardından iki güzel göz. Ardından dudaklarını yapmış. Ve işte sonunda. Tamamlanmış şekilde hazırmış. O anda kar yağışı kesilmiş. Bulutların arasından güneş kendisini göstermiş. tanesinin üzerine bir ışın demeti göndermiş. Ve aniden bir nefes sesi duyulmuş. Kört şaşkınlıktan geri çekilmiş. Rab heyecan içinde bağırmış. Ah anne bu kız canlandı. Olamaz. Bu da neydi? Gözleri buluştuğunda Rabun gözleri heyecanla açılmış. Kız onlara gülümserken dudakları ahu dudu rengine dönüşmüş. Olivia olanları görmek için dışarı koşmuş ve heyecanı sebebiyle kar tanesi ona dönmüş ve üzerindeki bütün kar yere dökülmüş. Tanrım, bu bir mucize. Periler sonunda bize kutsadı. Bir araya gelmişler ve içeri girmişler. Kar tanesi çabuk büyümüş. Her gün daha fazla büyüyüp akıllanmış. Kasabadaki tüm çocuklar gelip kar tanesiyle oynuyormuş. Bir gün kış da sona ermişken kar tanesi annesine toprak ve gökyüzü perilerinden bahsetmiş. "Cüpp perileri beni bekliyor ve güneş parladığı sürece onlarla olacağım. Lütfen endişelenmeyin. Gitmeden önce beni nehrin kenarında görebileceksiniz. Sevgili kar tanem." Sen ne diyorsun? Seni hiçbir yere bırakmaya niyetim yok. Anne gitmek zorundayım. Çünkü ben de su döngüsünün bir perisiyim. Ama endişelenme. Geri geleceğim. Ama nereye gideceksin? Dere boyunca akacak ve nehri dolduracağım. Kasabadaki herkese su vereceğim. Ama hayatım... Söylediğim gibi anne. Merak etme. Geri geleceğim. Ertesi sabah kar tanesi ve Rav arkadaşlarıyla beraber nehir kenarına oynamaya gitmişler. Sabahı oyun oynayıp çimenlerin üzerinde şarkı söyleyerek geçirmişler. Güneş parlamaya başlayınca kar tanesi erimeye başlamış ve nehrin kenarına oturmuş. Bir süre sonra erimiş ve nehrin içindeki suya karışmış. Hey kar tanesi nereye gitti? Az önce buradaydı değil mi? Kar tanesi! Kart tanesi! Çocuklar onu etrafta aramış ama hiçbir yerde bulamamış. Derken Rab birinin ona seslendiğini duymuş. Rab, Rab. Kar tanesinin sesine benziyor. Ben de duydum. Sanki ses nehirden geliyor gibi. Nehre koştuklarında suyun içinde yüzen güzel ve küçük bir kız görmüşler. Bu kar tanesiymiş. Anneme yakında döneceğimi söyleyin. Şimdi su peylerine gidiyorum. Aklı karışan Rob, saçını karıştırıp düşünmüş. Olanları anlatmak için annesine koşmuş. Bu arada kar tanesi akıntıyla sürüklenerek, su perilerine doğru ilerlemiş. Gündüzleri, arkadaşlarını ziyaret etmiş. içmek veya evine götürmek için su isteyenlere su vermiş. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim küçük kız. Ah yapma lütfen. <gülüyor> Her yer onun getirdiği suyla hayatla doluymuş. O nehri besledikçe... Çiçekler açmış ve çimenler daha da yeşillenmiş. Etrafta uçan kuşlar ötüyor ve o güzel şarkılarını söylüyorlarmış. Aylar geçmiş ve yaza çok az kalmış. Ortalık iyice ısınmaya başlamış. Güneşin ışıkları iyice etkilemeye başlamış. Çocuklar nehir kenarına oynamaya inmiş. Kendilerini suya atmışlar ve kar tanesiyle beraber akıntıya bırakmışlar. Rab suyun içinde aşağı yukarı batıp çıkıyormuş. İşte bu çok eğlenceli. Artık gökyüzü perileriyle buluşmalıyım. Şimdi buharlaşacağım ve atmosfere çıkacağım. Havada uçacağım ve rüzgarla birlikte süzüleceğim. Ama neden gidiyorsun? Kalıp bizimle oynayamaz mısın? Eğer gitmezsem rüzgar esemez ve çiçekler polenlerini saçamaz. O zaman soluyacak temiz havada olmaz. Merak etme yakında geri döneceğim. Böylece kar tanesi buharlaşmış ve göğe doğru yükselmiş. Ağaçların arasından uçmuş. Etrafta dolaşıp rüzgarı oluşturmuş. Kört evin önündeki çimenleri biçiyormuş. Derken hafif bir esinti hissetmiş. Başını kaldırıp havada süzülen kar tanesini görünce çok şaşırmış. Merhaba baba. Merhaba kızım. Olivia bak kim gelmiş. Ah, seni gördüğüme çok sevindim canım. Ah. Rüzgarla uçmak çok eğlenceli. Gündüzleri gökyüzünde uçup, Güneş perileriyle birlikte olacağım. Ve geceleri kuşlar uykuya daldığında, Ormandaki ağaçların arasında esinti olacağım. Yakında eve dönerim anne ve baba. Kışa çok fazla zaman kalmadı. Kendine iyi bak tatlım. Küçük bir esintiyle kartanesi gökyüzünde uçup gitmiş. Nihayet kış gelmiş. Ve kar yağarak kasabayı beyaz bir örtü gibi kaplamış. Anne, baba, kar yağıyor, kar yağıyor. Kartanesinin eve dönme zamanı geldi. Sonunda ona kurabiye pişirmiştim. Küçük kızlarını karşılamak için bahçeye koşmuşlar. Birden karın içinden tanesi çıkmış. Öncekinden daha uzunmuş. Ailesine koşmuş ve sıkıca sarılmış. Geri döndüğüme çok sevindim. Benim küçük kartanem, döndüğüne çok sevindim. Bizi terk etmeyeceksin değil mi? Ah bak Robi, ben su döngüsü perisiyim. Ve beni tabiat ana seçmiş, yani toprağın meleği. Yıl boyu her yeri suyla dolduracağım. Yani her mevsim geldiğinde döngüsüne göre su şekline gireceğim. Kardan suya dönüşeceğim. Sonra buharlaşıp su buharı haline gelip tekrar kar olarak geri döneceğim. Ama üzülmeyin ben yıl boyunca farklı şekillerde sizinle birlikte olacağım. Benim güzel kızım içeri gel o çok sevdiğin kurabiyelerden yaptım. Böylece içeri girip çayla bisküvinin tadını çıkarmışlar. Kar tanesi su döngüsü perisi olarak Dancester kasabası halkına mutluluk getirmeye devam etmiş.